On dördüncü mektup telif edilmemiştir. On beşinci mektup. Bismihi Subhanee. Wa in minshay in illa Yusubihi hamdi. Aziz kardeşim. Senin birinci sualin ki, sahabeler nazarı velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Ta hulafayi Raşidinin üçünün şahadetinin netice verdi. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. El-cevap, bunda iki makam var. Birinci makam, dakik bir sırr-ı velayetin beyanı ile sual halledilir. Şöyle ki, sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarikına uğramayarak, doğrudan doğruya, zahirden hakikata geçip, akrebiyet-i ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu, gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Harikaları az, fakat meziyyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Hem evliyanın kerametleri ise, ekserisi ihtiyari değil, ummadığı yerden, ikram-ı ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de, seyri sülük zamanında, tarikat berzahından geçtikleri vakit, adi beşeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden hilaf-ı adet halata mazhar olurlar sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikası ile ve incizabı ile ve iksiri ile tarikattaki serüslük daire-i aziminin tayına mecbur değildirler bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikata geçebilirler mesela nasıl ki dün geceki Leyle-i Kadre ulaşmak için iki yol var biri, bir sene gezip dolaşıp, ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tayy etmek lazım gelir. Şu ise, ehl-i sülûkun mesleğidir ki, ehl-i tarikatın çoğu bununla gider. İkincisi, zamanla mukayyet olan cismi maddi maddî sıyrılıp, tecerrütle ruhen yükselip, dün geceki leyley i kadri öbür gün, leyle-i id ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh, zamanla mukayyet değil. İssiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre, dün geceki Leyla-i Kadre geçmek için, mertebey ruha çıkıp, maziyi hazır derecesinde görmektir. Şu sırr-ı esası, Akrebiyeti i ilahiyenin inkişafıdır. Mesela güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak, ziyası, harareti, Heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetdar oluruz. Eğer biz budiyetimiz noktayı nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak istesek, pek çok seyri fikriye ve sülük akliye mecbur oluruz. Ki, kavânîn-i fenniye ile fikren semavata çıkıp, semadaki güneşi tasavvur ederek, sonra mahiyetindeki ziya ve harareti ve ziyasındaki elvan-ı seb'ayı uzun uzadıya tetkikat-ı ile anladıktan sonra, birinci adamın kendi aynesinde az bir tefekkürle elde ettiği kurbiyet-i ancak elde edebiliriz. İşte şu temsil gibi, nübüvvet ve veraset-i nübüvvetteki velayet, Sırrı ı inkişafına bakar. Velayet-i saire ise, ekseri kurbiyet esası üzerine gider birçokmeratip de sülûke mecbur olur. İkinci makam: o hadisata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudiden ibaret değildir ki onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyete girmeleriyle birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. Bahusus bazıların gururu millileri, hazret Ömer'in Ömer'in radıyallahu anh darbeleriyle dehşetli yaralandığından, seciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş, hem medar şerefi olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş. İntikamını bilerek veya bilmeyerek, hakimiyeti İslamiye'den almaa hissen taraftar bir suret almış. Onun için, Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar, o haleti içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş. Demek o hadisatın önünü almak o vakitteki hayatı içtimaiyeyi ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu. Yoksa bir iki müfsidin keşfedilmesiyle olmazdı. Eğer denilse Hazreti Ömer'in radıyallahu anh minber üstünde bir aylık mesafede bulunan Sariye namındaki bir kumandanına Ya Sariyetul Cebel el cebele deyip Sariye'ye işittirip Sevkul noktasından zaferine sebebiyet veren kerametkerane kumandası ne derece Keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde neden yanındaki katili firuzu o Keskin nazarı velayetiyle görmedi. El cevap? Hz Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevap ile cevap veririz. Haşiye: Zi mısraş Buyi Pirahhen Şiniidi,Çra der Çaı Kenaneş ne didi? Bekoşt ahvalima berk cihanest, demi peydavu diğer dem nihanest. Kehi bertarım aleya nişinem, kehi berpushti payi kud Yani Hazreti Yakup'tan sorulmuş ki, ne için Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin. Cevaben demiş ki, bizim halimiz şimşekler gibidir. Bazen görünür, bazen saklanır. Bazı vakit olur ki en yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın üstünü göremiyoruz. Elhasıl insan her ne kadar faili muhtar ise de fakat ve mâ teşâûne illâ en yeşâ Allah sırrınca meşiyeti i asıldır ve kader hakimdir. Meşiyeti i ilahiye Meşiyeti insaniyeyi geri verir. İdaca el kader, ümiel basar hükmünü icra eder. Kader söylese, iktidar beşer konuşmaz, ihtiyar cüz'i susar. İkinci sualinizin meali: Hazreti Ali radıyallahu an zamanın başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? El cevap. Cemel Vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr ve Aişe-i Sıddıka radıyallahu anhum ecmain arasında olan muharebe adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki Hazreti Ali adalet-i mahzayı esas edip şeyh zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için ictihad etmiş. Muarızları ise Şeyh'in zamanındaki safvet-i İslamiye, adalet-i mahzaya müsait idi. Fakat mürur zamanla İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam, hayat-ı İslamiye'ye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan, ehven ihtiyar denilen, adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşayı yı içtihadiye siyasete girdiği için, muharebeyi intaç etmiştir. Madem sırf lillah için ve İslamiyetin menafii için içtihad edilmiş ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş, elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir, ikisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hazreti Ali'nin ictihadı musib ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstehak değiller. Çünkü içtihad eden hakkı bulsa iki sevap var. Bulmazsa bir nebi ibadet olan ihtihad sevabı olarak bir sevap alır. Hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zatı muhakkik Kürtçe demiş ki: "Ciherr-i sahaban Mekekalukil, laurâ cennetine katil hem katil." Yani sahabelerin muharebesinde kîlukatme. Çünkü hem katil ve hem maktul ikisi de ehli cennettirler. Adalet-i mahza ile Adalet izafiyenin izahı şudur ki: Men katela nefsen biğayri nefsin ev fesadın fil ardı fekennema katala'n-nase cemii'a. Ayetin manayı işaresiyle, bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Cenabı Hakk'ın nazarı merhametinde hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa o başka meseledir. Adaleti izafiye ise küllün selameti için cüz'ü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adaleti izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat Adaleti mahza kabili tatbik ise adaleti izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür. İşte İmam Ali radıyallahu an adaleti mahzayı Şeyh'in zamanındaki gibi kabili tatbiktir deyip hilafeti İslamiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları ise kabili tatbik değil, çok müşkilatı var diye adaleti izafiye üzerine ihtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise hakiki sebep değiller, bahanelerdir. Eğer desen, hilafeti İslamiye noktasında i̇mam Ali'nin fevkalade iktidarı, harikulade zekası ve yüksek liyakatiyle beraber seleflerine nispeten muvaffakiyetsizliği nedendir? El-Cevab O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muvaffakiyeti siyasiye, ve tamam saltanat olsaydı şah velayet ünvanı manidarını bir hakkın kazanamayacaktı. Halbuki zahiri ve siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanat kazandı ve üstadı kül hükmüne geçti. Hatta kıyamete kadar saltanat manevisi bâkî kaldı. Amma Hazreti İmam Ali'nin Vak'a-i Sıffî'inde Hazreti Muaviye'nin taraftarları ile muharebesi ise Hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani Hazreti İmam Ali ahkamı dini ve hakayık İslamiyeyi ve ahireti esas tutup saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hazreti Muaviye ve taraftarları ise hayat-ı İslamiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler. Siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler hataya düştüler ama Hz. Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri ise din ile milliyet muharebesiydi yani Emevîler devleti İslamiyeyi Arap milliyeti üzerine istinat ettirip rabıtay İslamiyeti rabıtay milliyetten geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler birisi Milleti sayireyi rencide ederek tevhiş ettiler. Diğeri unsuriyet ve milliyet esasları adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyet perver bir hakim millet taşını tercih eder, adalet edemez. El İslâmiyetu cebbe'tü'l asabiyete'l cahiliye. la farka beyne abdin habeşî ve seyyidin kureşî izâ esleme. Ferman-ı kat'îsiyle Rabutayı diniye yerine, rabutayı milliye ikame edilmez. Edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider. İşte Hazretüllü Hüseyin, rabutayı diniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makamı şehadeti ihraz etmiş. Eğer denilse, bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde, neden muvaffak olmadı? Hem neden kaderi ilahi ve rahmeti ilahiye onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiş. El cevap Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikir intikam bulunması Hazreti Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Ama kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cem'i gayet müşkildir. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve sülûri bir saltanattan çekildi fakat parlak ve daimi bir saltanat-ı tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular.